geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İkizköy Çevre Komitesi Akbelen Ormanı'nın içindeki zeytinliklerde zeytin söküldüğü haberini aldıklarını ve bunun üzerine olay yerine gittiklerini açıkladı. Açıklamaya göre zeytinleri söken kişi zeytinliğin eski sahibiydi. Şirketten izin aldım ve bu nedenle zeytinliğe söküm için geldim diyen kişi zeytin kanununa göre yaptığının suç olduğu söylendi ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanak tuttu ve 29 zeytin ağacının söküldüğü tespit edildi. İkiz köylüler şirketin Akberen'deki arazileri çalışanları ve anlaşmalı olduğu kişiler adına topladığını ve zeytinleri zeytinliğin eski sahibine söktürdüğünü söylerken güya kendisi hiçbir suça bulaşmamış oluyor. Sökülen zeytin ağaçlarının derhal söküldükleri yere dikilmesine zeytinliğin tapu sahibi ve söküm işlemini yapanlar ve bu suçun işlenmesine teşvik eden şirket hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca arazileri satılan kişilerin enerji şirketinin ortakları ve yöneticileriyle ticari ilişkilerinin satış işlemleriyle şirketin muhasebe kayıtlarının vergi hukuku açısından denetlenmesini talep ediyoruz. Bu konuda gerekli idari ve hukuki girişimlerde bulunacağız ve sürecin takipçisi olacağız dedi İkizköy Çevre Komitesi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlara rağmen geçen yıl Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi olmaya devam ettiği açıklandı. Alman Bild gazetesinin aktardığına göre geçen yıl Almanya'nın toplam kömür ithalatı önceki yıla göre %8 artarak 44,4 milyon tona ulaştı. Alman Kömür İthalatçıları Derneği'nin verilerine göre Rusya'dan fosil yakıt ithalatını yasaklayan yaptırımlara rağmen Ülke geçen yıl Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi oldu. Almanya'nın Güney Afrika'dan kömür ithalatı geçen yıla önceki yıla göre %279 artışla 3.9 milyon tona, Kolombiya'dan %210 artışla 7,2 milyon tona, Amerika Birleşik Devletleri'nden %32 artışla 9,4 milyon tona ve Avustralya'dan %15 artışla 6,3 milyon tona ulaştı. Almanya'nın Rusya'dan kömür ithalatı ise geçen yıl 2021'e göre %37 azaldı ve 13 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Gördüğünüz gibi hala en yüksek rakam Rusya'dan. Rusya savaşa ve yaptırımlara rağmen Almanya'nın toplam kömür ithalatının %29'unu karşılıyor ve böylece ülkenin en büyük kömür tedarikçisi olmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası arz yönlü belirsizlikler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın enerji ürünlerine uyguladığı ambargo Almanya'daki enerji piyasalarındaki dengesizlikler Ortaya çıkmıştı bütün bu ambargolar sonucunda ülke Moskova'nın kuzey akım bir doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının da tetiklediği bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmış. Hükümet buna rağmen Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında 2023'ten itibaren Rus ham petrolü alımını da tamamen durduracağını açıklamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Aralık ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Durum Almanya'dan çok farklı değil. Katı yatıklar içinde çevre ve sağlık açısından en tehlikeli ve kirli katı fosil yakıt olarak bilinen lignit, geçen yıl Aralık ayında en fazla üretilen kömür türü oldu. Lignit teslimatta da ilk sırada yer aldı. Lignit üretimi Aralık ayında 7.259.375 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre %7,9 bir önceki yılın aynı ayına göre ise %15,7 arttı. Bu gidişte iklim değişikliği nasıl engellenecek? Taş kömür üretimi ise Aralık ayında 97.307 ton olarak gerçekleşti. Taş kömürünün satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre %11,2. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21 azaldı. Taş kömürü koku satılabilir üretimi ise Aralık ayında 420.519 ton gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre %4,3. Bir önceki yılın aynı Ayına göre ise %5,1 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 arttı. Öte yandan Çin kömür santrallerinde 2015'ten beri en büyük kapasite artışına gitti. İndi Türk'ün haberine göre raporda ülkedeki 82 farklı tesiste gerçekleştirilen kapasite arttırımı yaklaşık 100 kömür santraline denk enerji sağlayacak. Bu gidişte iklim krizi nasıl önlenecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar normale göre %52, geçen yıl Ocak ayı yağışlarına göre ise %62 azaldı. Muğla'ya yağan yağmur sonrasında su taşkınları meydana geldi... Ama öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü istatistiklerinde Ocak sonundaki yağışlarla ortalamanın üzerine çıkan Muğla Şubat ayında yine kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 6 aylık kuraklık haritasında Muğla'da bazı yerler olağanüstü kuraklık bölgesi olarak yer aldı ve 3 aylık kurak haritasında ise Muğla'nın çevresindeki iller normal kuraklık seviyesinde Yer aldı ve Muğla'da kuraklık tehlikesi çok ciddi düzeyde. İklim krizine karşı ne yapacağız? Nasıl hareketi geçeceğiz? Esen kalın.